Global Population Speak Out Projesi Dünyayı paylaştığımız 250 bin tür bitkinin dörtte üçü üremek için yaban polen taşıyıcılara ihtiyaç duyuyor. Nerede yaşıyorsanız yaşayın, etrafınıza baktığınızda gördüğünüz hayat... Bu polen taşıyıcıların mühendisliğinde gelişen bir hayattır. Sonra etrafınıza şöyle bir daha bakın ve ıstırap çekmekte olan dünyayı görün. Bal arıları bu yaban polen taşıyıcıların tarımımıza katkı sağlama görevini üstlenmiş olabilirler. Ama geri kalan 249.900 tür bitkinin çiçek açmasını sağlamak için ellerinden gelen pek bir şey yok onlarında. Bu, yerli böceklerin görevi. Henüz ilk baktığınızda göremediğiniz bir tehlike mevcut. O da, bu böcek türlerinin neslinin de üç büyük tehlikenin kıskacında olduğu. Habitat kaybı, tarım ilaçlarından kaynaklanan zehirlenme ve egzotik, dışarıdan gelen istilacı türler. Rowan Jacobson